Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatü vesselamu ala seyyidil mursalin. Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. <gülüyor> Kıymetli dinleyenlerimiz. Bu mübarek cuma gecesinde kıyamet alametleriyle ilgili bazı konuları anlatacağım. Fakat tabi e, mübarek gece bir ibadet ve Kur'an tilavetiyle ilgili geçmesi lazım sallallahu aleyhi ve sellem okunması lazım. Onun için çok uzun sohbete e, müsait değildir. E, bu itibarla e, sizlere Melhame Kübra, Armagedon denilen büyük savaştan bahsedeceğim. Ama onun öncesinde Hazreti Mehdi'nin zuhuru hakkında bir özet. Tabi Bence e, saatlerce bu konuları konuştuğum e, derslerim var. Bizim YouTube adresimizde de Deccal hakkında 9 sohbet, Hazreti Mehdi hakkında en az 3-4 sohbet var. Bunları dinlemeniz lazım yani. Detaylar orada mevcuttur. Ama ben şu anda tabi Melhame-i Kübra'ya e, o büyük savaşa geçişe yapabilmem için e, Hazreti Mehdi'nin zuhurundan ve o dönemin şartlarından bahsetmem icap edecek ki e, ondan sonra e, Hazreti Mehdi'nin e, Kudüs'e e, gelmesi ve hilafetin Kudüs'e inmesi neticesinde Mescid-i Aksa'da imam olması ve halife olması akabinde bu Armagedon denilen büyük savaş patlayacaktır. Şimdi özetle Hazreti Mehdi'nin çıkacağı dönemin bazı özelliklerini madde madde zikretmeye çalışacağım. Ee, bu da yani e, ne diyebilirim hemen hemen demeyelim e, 26 madde var. Bu 26 maddenin ekserisi hadis-i şeriflere ve sahir-i vaatlere dayanmaktadır. Bu 26 madde de bu özetlenmiştir. Bugünkü dersimizde tabi çok uzun olunca zaten kafada kalmıyor. Bugünkü dersimizde bir miktarını e, beğen edersem. Haftaya e, Cuma gecesinde inşallah e, diğer maddeler e, yayınlanmak suretiyle e, bu dersleri yapacağım. Bundan sonra da işte Ramazan Şerif'e kadar tabi Ramazan Şerif'ten evvel Melhame-i Kübra'yı da bitiririz. İnşallah Ramazan Şerif'te ara vermek durumunda kalırız. Her aksan sohbet olacağı için iftar öncesi. Ondan sonra e, bayramdan sonra e, zaten Melhame-i Kübra'yı izleyen e, diğer olaylar. Efendim, Roma'nın fethi, Konstantin'in fethi, e, Deccal'ın kurucu gibi konular e, vardır. Onlardan bir kısmı işlenmiştir. Dolayısıyla yine havale edeceğiz size. E, sizi e, eski sohbetlerimize yeni çıkan kayıtlar da var. Daha hiç YouTube'da bulunmayan. Onlar da evvelce yapılmış mesela. Onlar da konacaktır. İnşallah YouTube Derslerimizi takip edin, insanları üye yapın, kendiniz üye olun. Herkesin üye olması için, Allah rızası için tebliğde bulunun, teşvikte bulunun. Efendim, sesimiz her yere ulaşsın. Ehli sünnetin sesi, Kur'an ve sünnetin sesi, e, insanları uyarsın. Şimdi Hazreti Mehdi, Ali e, çıkış döneminde çok farklı haller olacaktır. Bunlardan e, birinci maddede, yeryüzü zulüm ve haksızlıkla, e, dolu olacak. Yani tabi şu anda da çok zulüm var, çok haksızlık var ama o zaman artık yani e, şimdi yine bir haktan, adaletten bir bir lafı var yani, bir adı var. E, bazı adalette kimselere de rastlanıyor yani. Ama maalesef insanların ekseriyse adaletsizdir, haksızlık yapıyorlar ama o zaman tamamen yer olacak. Çünkü hadiste ne buyuruyor? E, فَيَمْ لَوْلْ اَرْضَ Küstan ve adlen kema mülayz zulme ve cevra zulümle ve cevirle eziyet ve cefa ile e, doldurduktan sonra e, Hazreti Mehdi ne yapacak yerini adaletle dolduracak. Arılar e, arı beyine sığındıkları gibi insanlar Hazreti Mehdi'ye Ali sığınacak. Arılar e, arı beyi e, onların başındaki yöneticileri reisleri e, her e, tüm mahlukat bir ümmet sayılıyor Kur'an'da biliyorsunuz. İlla ümmetün emsâlukum hepsi sizin gibi ümmettir. Kuşlar da, böcekler de, hayvanlar da arılar da buna dahildir. Ve min ümmetin illa halâf yani her ümmetin uyarıcısı vardır. yani hayvanlardan ibaret olan ümmetlerin de karıncaların reisisi nasıl Süleyman aleyhisselam ordusu gelirken uyardığı gibi işte arılar arı beynesine bir telaş oldu, bir panik oldu, bir tehlike olduğunda Arılar arı beyne sığındığı gibi insanlar Hazreti Mehdi'ye sığınacak. Çünkü sığınacak e, maddi alemde Allah'tan başka sığınacak yok. Ama zahiri alemde, sebepler aleminde allah Teala'nın yarattığı e, sığınak e, melce, e, iltica mahalli ancak Hazreti Mehdi kalacak yani dünyada. Kimseden fayda yok. allah Teala bir tek onu insanlara sığınak yapacak o dönemde. İkinci maddede kargaşalar, fitneler, iç savaşlar, dış savaşlar ve zelzeleler çok olacak. Şimdi bu zelzeleler e, baya bir çoğaldı gibi görüyorsunuz da daha e, artacak. Zelzeleler daha artacak. E, bu Hazri Mehdi dönemine yakın tamamen beşik gibi sağlanacak. Beşik gibi. Yani haşim birçok aynı bir baya bir unutuyoruz ediyoruz birkaç sene geçiyor birkaç ay geçiyor falan. Sonra tekrar alıyor Başka bir yerde görünce burayı da hatırlıyoruz ama Esin İstanbul'da mesela e, büyük bir deprem. Epeydir olmadı. İlmi'nin beş senedir olmadı. E, onun için e, o zaman nerede? Beşik gibi bir ora bir bura. Bir devamlı devamlı sallanacak. Sanki kayıkta gibisin. Bu zelcelerin artacağını beyan ediyor. Üçüncü maddede çıkışından önceki Ramazan'da. Burası çok önemli. Yani Tabi önümüzde de Ramazan var da şu anda çok heyecanlanmayın. E, bu Ramazan e, olmayacağı e, kesin. E, ne, neye göre kesin? Sen gaybı mı biliyorsun? Haşa gaybı. Bilmiyorum. Ama gaybın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e bildirildiğini biliyorum. Allahü u Teala ona vahiyde bulunduğunu biliyorum. Allahü Teala e, Habibine vahyetti. Sahih hadis-i şerifte ne buyuruyor? اَلَا رَاسِ كُلِّ مِيَتْ سَنَى bu medisin din konusunda tecdit yapacak, tazeleme yapacak bir zatı allah Teala her yüzün başında gönderecek. Şu anda 1442'deyiz. Yüzün başına ta en erken olsa olsa bile doğması için demiyorum. Ondan 40 sene evvel doğabilir. Çünkü 40 yaşında hurucu edecek, zuhur edecek. Yüzün başına şu anda 58 sene var. Yani 1500'ün başına Hicri hesaba göre konuşuyoruz İslam'da öyledir takvim e, 1500'ün başına ne var dedim 58 sene var ha, bu arada e, 10-15 sene sonra doğar 40 yaşına 45 yaşına gelir e, işte 1500'ün ilk 3 yılında 5 yılında o en başlarındaki dönemde ilk 5-10 yılında çıkar o ayrı bir şey ama Mehdi'nin ilan edeceği yaşı 40'tır bu ilergeri yapmaz. Ve ilan edeceği zaman dilimi de yüzün başı. Ama hangi? 1500 mü? 1600 mü? 1700 mü? Bunların hepsi muhtemeldir. Ee, pek 1500 kadar da yakın gözükmüyor. Ee, daha birçok alametler e, belireceği bekleniyor ama dünyanın da olayları hızlı ilerliyor. Oradan buzullar eriyor. Oradan bir taraf buzul çağı yaşıyor, bir taraf buzlar eriyor, bir taraf yanıyor, bir taraf donuyor. İşte böyle korona gibi bilmem ne gibi afatlar çıkıyor. İnsan nüfusu birden azalıyor ve daha da azalacak gibi görünüyor. Vesaire yani bir senede neler değişti? E dolayısıyla 58 sene deyip geçme. 58 senede de neler olur? Onu bilemeyiz yani, onu bilemeyiz. Ee, bu itibarla ama en aşağı 1500'ün başından evvel zuhur etmez. Melhameden onun zuhurundan sonra olduğuna göre Büyük Savaş Armageddon. Ona da da şu andaki Suriye'de, Irak'ta olan gelişmeler tabi bunun mukaddimeleridir hazırlayıcı esbabındandır görülüyor zaten. Bütün dünya o bölgeye yoğunlaştı ve yatırım yapıyor ve bütün deniz kuvvetlerini bilmem hava... E, kara kuvvetlerini hep oraya sevk ediyor. E, bu sevkiyat başlamıştır. E, dolayısıyla bizim sınırımızda Amikovası'nda Antakya ve civarında e, ondan sonra efendim Mercidabık'ta bunlar hep bizim sınırımızın şeyi Halep'le bizim aramızda sınırımız arasında bu bölgede büyük olaylar rakibedir yani. Bunu buna inkara e, kimse kalkışmaz. Sayhati şerifler var. Şimdi Hazreti Mehdi'nin çıkışından önce Ramazan'da bir olay olacak. Gökler yerler yaratıldığından beri hiç olmamış. Yani gökler ve yerler yaratıldığından beri bir ay içerisinde yani gökteki ayın ilk hilal gecesinde efendim ay tutulduğu aynı ayın ortasında da güneş tutulduğu aynı ayda e, yine o ay bitmeden Ay'ın bir kere daha tutulduğu hiç görülmemiş. Çünkü dünyanın güneş ve ay sistemlerinin şu anda tutulmalarının saatleri vakitleri bile tespit edilip takvimlerde bile yazılıyor değil mi? Yarım tutulma bilmem şöyle tutulma. Güneş tutulması ay tutulması bakıyorsun şu bölgeden izlenecek şuralar görebilecek deniyor. O bölgelerin dünyanın oralarında insanlar özellikle işte şeylerini alıp izleme cihazlarını teleskop mu deniyor ne deniyor bilmem ne. Onları alıp gidiyorlar mesela. Bu işin de meraklıları var. Ee, Türkiye'den de görüldüğü oluyor. Biz de ay tutulmasına, güneş tutulmasına rastladık yani. Dolayısıyla çıplak gözler bile görülebiliyor. Ama ay ve güneş sisteminde dünya yaratıldığından beri, gökler ve yerler yaratıldığından beri hiç olmadık bir olay olacak. Bu tabii şu andaki şeye göre, gök bilimcilere göre falan pek vuku olacak bir şey değil. Vuku olmamış zaten. Bugün O güne kadar hiç olmamış olacak. ilk olacak. O da nedir? Ramazan'ın Ramazan ayının birinci gecesinde ilk gecesi ay tutulacak. İlk gece zaten biliyorsunuz çok az görülür. Böyle çok az kalır. Onu da çok yani yükseklerde özel mevkilerde bulunacak da e, ayı nerede gözleyeceğini bilecek falan. Öyle birkaç dakika durur gider yani. Çünkü ilk gece hilal gecesi Ayşe olmaz. Böyle e, görülecek kadar kalmaz. İlk görüldüğünde de dakikalarla hemen kapanır. İlk gece ay tutulacak. Ramazan tam ortasında yani işte herhalde 15. gece güneş tutulacak. 15. gününde yani. Güneş gündüz tutuluyor. Ramazan ortasında diyor zaten. Ortasında güneş tutulacak. Sonra Ramazan ayında ay iki kere tutulacak. Yani bir ilk gece tutulacak. Ondan sonra bir de efendim demek ki Ramazan içinde bir daha tutulacak. Bunlar alametler. Sonra doğu cihetinde iki dişli bir boynuz doğacak. Yani göğe baktığımız zaman şark tarafına, doğu güneşin doğduğu taraf. Güneşin doğduğu tarafta iki dişli bir boynuz. Yani iki başlı bir sütun diye tefsir edebiliriz. Yani iki, iki tane e, başı var e, efendim. Bir sütun böyle. Sütun demek dikine, direk gibi, direk gibi bir şey gökte doğu tarafında. Doğuyor. Ondan sonra onda iki tane başı olacak. Böyle boynuz gibi iki tane başı olacak. Bu da büyük bir alamet. Bunlar hiç e, dünya kurulu kurulalı görülmüş şeyler değil. Sonra 6. maddede doğu tarafında dolunay gecesinde ki ay gibi parlayan kuyruklu yıldız. Bu meşhurdur. Efendim, Necmuzi-i diye geçer. E, bu kuyruklu yıldız e, yine doğu tarafında yani şark, güneşin doğduğu cihet, batı tarafı, güneşin battığı tarafta değil de, doğduğu tarafta, gökte yani. Efendim, e, dolunay gecesindeki ay gibi parlayan Dolunay gecesi işte aynı 14'ü 15'ine bağlayan gece ayın en parlak Bulut bulutta olmadığı zaman zaten bulut bize göre değil. Bulut aya göre bulut yok da ayın parlaklığı devam ediyorum. Bulut gelirse biz göremiyoruz onu. Ee, o dolunay gecesinde bulutsuz gecede biz ay görmüşüz bu kadar. O ay ne kadar parlak oluyor? Yani hakikaten gümüş gibi böyle acayip bir parlaklığı var. Değişik. Güneş gibi de böyle gözü yoran sulandıran bak, bakışı engelleyen bir şey değil. Böyle Ayın nuru çok acayiptir yani. Parlaklığı hiçbir şeye benzemez. O dolunay gecenin ayın parlaklığı gibi efendim, bir kuyruklu yıldız. Kuyruklu yıldız ama ay kadar parlıyor. Şu anda belki aydan daha aydın olan gezegen olabilir. Ama uzaktalar. Biz onları göremiyoruz. Biz onların ışıklarını göremiyoruz. Yıldızların bile çok zor ışıklarını fark edebiliyoruz. Bazen böyle çok biraz fazla parlayan, beliren oluyor da ekseriyette yani Ay kadar parlayan yıldız hiç görmedik. İşte bu dolunay gecesindeki, aynı 14'ündeki ay gibi parlayacak kuyruklu bir yıldız belirecek. Bunların hepsi sahih hadis-i şeriflerde zikredilmişler. Mulemaami Şair, İmam Suyuti'ler, İmam Ali el-Muttakiler, onlar müstakil eser yazmıştır bu hususta. İbn -i Hacer el işte Mehdi muntazar beklenen Hazreti Mehdi hakkında bunlar ee, müstakil eserler bunlar da hep sahih ad-i şeriflerden tabi ad-i şerifler kimisi bu Davut'ta geçiyor kimisi i̇bn Mace'de geçiyor yani Kütüb-i Sitte'de var Kütüb-i Saad'de var Hamid-i Ambel'de var Nuhaym İbn-i İbn Hammad Bukhari'nin şeyhidir onun fiten kitabında var daha birçok sahih ve muteber kaynaklarda zikrediliyor yedinci maddede doğu canibinde bir imat 3 gece diğer bir 7 gece büyük bir ateş suğur edecek hep doğuda işler hepsi doğuda şarkta güneşin doğduğu cihette doğu tarafında bir ateş büyük bir ateş artık allah Teala ne sebeple onu yakacak yaratacak doğal gaz patlaması mı olacak petrol mü deşilecek bütün yanacak o zaman petrol kalacak kalmayacak onu bilmiyorum ama yani büyük bir ateş allah Teala sebebe muhtaç değil yani büyük bir ateş yanacak Evrenin bu ateş bir saat gece yani en az üç gece bütün dünyadan yani doğu tarafındaki bu ateş izlenebilecek. Yani böyle canlı yayın falan değil. O zaman bu televizyon bu e, ne bileyim sana bu teknoloji sistemleri kalır mı kalmaz mı bu, bu kalmayacağı anlaşılıyor. Çünkü zaten Hazreti Metin'in savaşlarında Sayyadî Şerifler'de kılıçtan bahsediliyor, oktan bahsediliyor, yaydan bahsediliyor, kalkandan bahsediliyor. Şu anda bu böyle bir savaş tekniği yok. Savaş tekniğinde bunlar kullanılmıyor. Ama o sayı hadislerde bunlar dendiğine göre e, demek ki e, ulemanın beyanı veçile bu hadis şeriflerde anlaşılan şu andaki e, savaşta kullanılan teknolojik cihazlar sökmeyecek. işe yaramayacak. Ha, zaten şimdi bak Biden dün e, Putin için katil dedi. Hesabını ödeyecek dedim mesela. E şimdi yaptırımlar gelecek bilmem ne. E, şimdi Rusya'ya yani bu Rusya yaptırımları ne tipten olacak falan. Şimdi onu tartışıyorlar. İşte teknolojik olacak. Ne demek teknoloji? Siber saldırılar. Siber saldırılar ise işte ne demek? Biliyorsunuz siz. Efendim interneti çöktürülüyor. Bilgisayar sistemi bozuluyor. E i̇şte onun uzayla irtibatını sağlayan e, tek, teknik e, cihaz var. Uydular. Şunlar bunlar devre dışı bırakılıyor. E bu sefer tabi Rusya'da efendim ağzını havaya açmayacak. O da ben de misilleme yapacağım diyor. O da Amerika'nın teknolojik aletleneceği. Yani bu zaten şimdiden daha dünden başladı. Dünden başlamadı. Çok geriden başladı da. E, hepsi birbirinin işte istihbarat ağlarına girmeye çalışıyor. O onu çökertmeye çalışıyor. O ona işte haber vermeden. Çünkü herkes e, bu teknolojiyi sebebiyle tehlikeleri, tehditleri önceden görüyor. Önceden görünce tedbir alıyor. Tedbir alınca onun Silahını havada kapıyor. veya işte füze savarlar var. İşte efendim e, sınır boylarına konulan e, efendim e, santrallar var. Bilmem ne. Onlar ne yapıyor? İşte düşmandan gelecek tehlikeleri havada kapıyor. veya da işte memlekete düşmeden mühim olan zarar görmeden engellemek falan. E, Türkiye'nin de böyle bazı e, şeyleri var. Savunma sistemleri var. Evet. Gavruların daha ziyade, Amerika Rusya'nın daha ziyade bu teknolojide ilerlemiş. Fakat teknolojiyi bitirecekler. Yani kendileri birbirimiz daha da bu konuştuğumuz konulara ne kadar zaman var. On yıllar olduğu kesin. yıllar bile olabilir. Ama sistem çok ilerlemeye başladı derken birbirini tıkatmaya ve birbirini yok etmeye hedeflendi, kitlendi yani. Bir zaman sonra ne olacak? Ondan sonra efendim sekizinci maddede yani demek istediğim teknolojik vasıtalarla canlı yayınlarla ateşi görmüyorsun ekranda. Doğu tarafında öyle bir ateş belirecek batıdakiler o ateşi görecek. Yani o kadar yüksek ateş yani yukarı çıkan bir ateş. Bu da üç gece sürecek en az üç gece sürecek. Bir bazı rivaritlere yedi buyuruluyor. Sekizinci madde gökte büyük bir karanlık zuhur edecek. Şimdi gökte öyle bir karanlık zuhur edecek ki e, zifiri karanlık yani şu anda ne olursa olsun bir mavilik görüyoruz. E, güneş battıktan sonra bir zaman daha bir aydınlık görüyoruz. Sonra da e, ne kadar bazı gecede buluttan o bulutlar kaplarsa falan zaten ay olsa bile mehtap gözükmüyor. Ay ışığı ulaşılmıyor falan. O ayrı bir şey. O karanlığı konuşmuyor. Bulutsuz, apaydın bir gecede yani açık bir gecede efendim Büyük bir karanlık, zifiri karanlık. Ondan sonra bir kırmızılık zuhur edecek. Bu kırmızılık kızarıklık ama bu kızarıklık ufukta yayılacak. Yayılacak ama bu hani güneş battığı zaman bizim bu Beykoz'dan da tam karşımızda batıyor. Tarabya tarafında, Sarıyer Tarabya tarafında batıyor. Karşımıza böyle bahçeden baktığımız zaman orada bir kızarıklık. E, güneşin battığında e, hava açıksa, e, bulutsuzsa görüyoruz. Bayağı biraz da kalıyor yani. Zaten son 5-10 dakika kala başlıyor. Ee, güneş battıktan sonra da bir kızarıklık devam ediyor. Bu sizin de görebildiğiniz bir olay. efendim. Ama bu kızarıklık öyle bir şey değil. Ufukta bulunan yani ufuk çizgisi baktığın zaman böyle işte denizle göğün birleştiği gibi görüyorsun tam karşıda ufuk çizgisi. Orada bir kızarıklık güneş battıktan sonra vakı olur. Bu muhtat bir şeydir. Şaşılacak bir şey değil. Bu öyle olmayacak. Bu nasıl olacak? E, ufukta yayılacak e, ve kıpkızıl. Yani yayılacak deyince sadece güneşin battığı noktada, batış noktasında değil. Sen şimdi batıda bunu görüyorsun ama öbür tarafa, beri tarafa, sağa sola, batıya, e, şeye, doğu tarafına yansımaz. Ama o zaman gök gün çizgisi diye tabir ettiğimiz ufuk da her tarafa yayılacak o kızarıklık 10. maddede Halid oluyor Allah Efendimiz bu tabiinin ulularındandır çok büyük bir velidir onun yaptığı madde 10. maddede Mehci çıkmadan önce Şam nahiyelerinden olan Huta kariyesi Huta biliyorsunuz o çok önem arz ediyor Melhame-i Kübra'da da Huta çok önem arz ediyor guta, Doğu Guta diyorlar işte şimdi Arapçada tabi gayindi Hulta u çekiyor Hulta Müslümanların merkezi olacak Efendim Müslümanların ana Efendim yeri olacak yurdu olacak orada Müslümanlar askeri askeriyesi İslam askerleri Hazreti Mehdi'nin askerleri merhemey i burada özellikle işte bir milyona yakın Rum askeri artık Avrupa mı Avrupa Amerika o zamana kalır mı kalmaz mı belli değil ama Rumların kalacağı Sayhali sebebiyle sabittir. Rumlar derken yani bu Avrupa Birliği Yun Yunanistan'dan tuttu, Rusya, Amerika yani hepsinin astı Rum. Dolayısıyla o genel manada o tayfanın kalacağı, ha Haçlıların kalacağı e hadis-i sabittir. Onların e ordularından evvel işte Huhta'da e bir e Müslümanlar e toplanacak. Bu Şam'ın hemen hemen şu anda içinde kaldı. Eskiden Şam merkeze biraz birkaç kilometreler mesafede de şu anda tabii Şam büyüyünce işte orada Harest'a bölgesi var. Harest'a. Bu Harest'a yani şeye de yatsanız çıkar. Ne bileyim işte. Haritasına Google'lara Google yatsanız bölge olarak nokta atışı veriyor. Şam'a uzaklığı işte benim kitaplarda tabii fersakla Şam merkeze fersaklarla tabir ediliyor da. Şu andaki bildiğimiz kadarıyla 14 kilometre, Şam merkezine 14 kilometrelik mesafede Harasta diye bir bölge var. Bu Harasta yerin dibine batırılacak. Khasf olun, buna khasf deniyor hadis-i şerifin tabiriyle. Ben burada da bir hadis-i şeriflerin metinleri okursak zaten o zaman evvelki dersler gibi dünya kadar uzar. Ben ana başlıkları söylüyorum. Bunları bilmeniz lazım. Çocuk çocuğumuza bildirmemiz lazım. Bu dersleri dinleyip dinletmemiz lazım. Önümüzdeki fitnelerden haberdar olmamız lazım. Agah ve uyanık bulunmamız lazım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem allah Teala niye vahyetti bunca hadis-i Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem niye bildirdi ümmetini? Kendi sahabesinin o döneme yetişmeyeceğini bilmiyor muydu? Bak biz bile daha yetişmedik ama yanaşıyoruz. Biz çok yanaştık. 1450 sene evvelki neresi? E şu anda hemen hemen 100 sene, 150 sene dünya tarihinde çok uzun bir zaman dilimi değil. 7000 senelik dünya ömründe 7000 sene, 100 sene, 150 sene nedir? Onun için ee, zaman çok yaklaştı. Çocuğumuz görmese, torunumuz, torunumuz görmese, torunu, torunu görmese, torunun torunu. Yani bunlar ulaşılabilecek şeyler. Yani bizim açımızdan. Ee, şu anda yaşayanlardan bile torunun torununu görebilen az kişi var ama e, hiç de yok değil. Torunun torununu bile görebiliyorsun. Dolayısıyla e, Allah iman selametiyle hayırla yaşasın, afiyetle yaşasın, fitnelere maruz bırakmadan imanımızı muhafaza buyursun. E, yani bizim torunlarımızla ilgilen, bizim torunlarımızı bayağı ilgilendirecek konular. E bunları da bu ilimleri bizden gidirmesi lazım, ulaşması lazım. Şu anda bu konularda konuşan hiç kimse yok. E bu da kıyamet alametidir. Onun için yaklaştığının bir de belirtisi de odur. E bizi kaç kişi izliyor? E kaç kişi izliyor? Daha YouTube'da bir milyon olamamışız. E, üyemiz, üyelik olarak. E i̇şte 5-6 bin kişi giriyor, YouTube yayınlarımızı izliyor. Tabi televizyon yayınları olduğu zaman artık onu bilemezsin. Televizyonu dünyanın her yerinden izlendiği için orada yani sayı veremem. Ama bazen tabii ki mübarek geceler oluyor falan. Yüz binlerin izlediği kesin oluyor. YouTube'a bile 60 bin, 70 bin giren oluyor. Takip eden oluyor. Öyle mübarek gecelerde falan. Şimdi bile giren çıkana bakarsan 30 bin, 40 bin, 50 bin, 60 bin oluyor. Yani şu andaki normal şeylerde ama tabii sabit kalıcı başından sonra kadar dinleyen işte 5 bin kişi, 6 bin kişi, 7 bin kişi falan söylüyorlar. İki milyara yakın Müslüman var. İki Arap aleminde de e, tabii diğer İslam aleminde de o, üstadlar, hoca, zendiler, alimler var. Onlardan da bu işleri konuşan çok az. Bu zaten kıyamet alametidir. Bu konular konuşulmayacak. E, dolayısıyla e, bizim gibi birkaç kişi belki dünyada birkaç kişi diyorum yani böyle yüzlerce, binlerce de yoktur. Bu konularda hadis-i şerifler okuyan. E, dolayısıyla bu, bu dersleri takip edin. İzleyin, izletin ve uyanık olan çocuk çocuğumuzu da uyaralım. Boşuna romanlarla, boşuna korku filmleriyle, boşuna Hollywood'un, Bollywood'un yaptığı efendim saçma sapan mesih filmleriyle, efendim Kur'an'a, Sünnet'e tamamen muhalif e, Allah'ın Peygamberine şirk isna eden işte efendim e, muharref değiştirilmiş devrat değiştirilmiş İncil değiştirilmiş kitaplara dayanan. E, kafirlerin, hahamların, papazların tahrifatına tabi olmuş. E, do, dolayısıyla insanlara yanlış bilgi veren, yanlış izlenim sunan e, filmleri seyrediyor bizim Müslümanların çocukları ya. Filmi seyretmenin ne zaman Asana ben Say hadi şeriflerle, Allah'ın vahiyleriyle neler olacağını tek madde madde söylüyorum. Önümüzde de söyleyeceğim. Dinle. Şu andaki süreç en büyük alametlerden bir evvel hazni metin'in zuhur var. Zaten... Hazrı sonra başlıyor diğer on büyük alamet. O bakımdan Hazrı e, tekrar çok sene geçti benim bunu konuştum. Bir sefer külliyede konuştuğum var o zaten e, bilmiyorum görüntüsü de var mı da o 25 seneyi geçti 30 sene. Yani külliye zaten 25 28 Şubat'tan beri külliye yok. <gülüyor> Anlasana yani. Dolayısıyla e, ondan da bir iki sene evvel olsa 25 sene olmuş. E, o e, en yakın sohbetlerin bile 10 seneden fazladır hapis sürecinde evvel. 10 seneden fazladır. Onun için tazelemekte faydalı ilimler var yani. Şimdi Halid İbn-i Mardan radıyallahu anh buyuruyor. Tabi bunlar merfu hadis hükmündedir. Tabiinden hiçbiri bu gibi ileriye dönüp kaybı konularda bilgi veremez. Ancak sahabeden duyma, duyacak. Sahabe de böyle bir bilgi veremez. Gayb ilminin vahiy ancak Rasulullah geliyor. O da Resulullah'tan duyacak sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için sika ve muhtemet güvenilir alimler. tabiinin Hatta tabi ve tabiinde olsa bunlar e, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e isnat edilen merfu hadis hükmündedir. Bütün muhaddisler nezdinde bu böyle e, zikredilmiş. Yeter ki kaynağı sahil olsun. Yani Halid bin Madan'a, Fatihallah'ın istadı sayı olsun. Mehdi çıkmadan önce Şam nahiyelerinden olan Guta, Guta daha büyük bir kariyer, yani büyük, genel isim. Orada bir Harest'a diye bir bölge var. E şu anda bile de, haritada var yani. Bu Harest'a bölgesi hasp olacak. Yerin dibine batacak. Bütün artık öyle ne diyorsun e, Konya'da şimdi oluyor ya haberlere çıkıyor. E, bir yer oyuk oyuklar açılıyor böyle. Bu, bu aralar çoğaldı. Herhalde alttan sular mı çekiliyor ne oluyorsa ondan sonra batıyor falan. Onlar küçük şeyler. Yani küçük derken tabii ki 10 araba, 20 araba, 50, 100 arabalık kadar şeyi üstünde olsa alır aşağı da. Bunlar küçük şeyler. Orası yani bayağı büyük bir bölgesel olarak batacak. Şam'ın bostanları var orada. O orada bulunan bostanlar, bağlık, bahçelik yerler. Ondan sonra mamur bir karya yani şu anda. Mamur, tabi şu anda tabi Suriye'nin durumu son savaş şey, şeyini iklimine göre konuşmuyor da kitaplarımız e, yeşillik, bağlık, bahçelik, bostanlık bir yer olduğunu söylüyor. E, orası batacak. Yani tamamen yerin dibine göçecek. 11. maddede bir münadi, Mehdi'nin adıyla nida edecek. Münadi demek gökten seslenen bir melek. Nida edici, çağırıcı yani. Nida Arapça ama Türkçeleşmiş. Nida diyecek. Doğuda ve batıda bulunan herkes bu nidayı işitecek. Şimdi dünyanın doğusu dünyanın batısından bahsediyoruz. Türkiye'nin doğusu, İstanbul'un batısı doğusu demiyoruz. Ki İstanbul'un bile doğusuyla batısı arasında kaç yüz kilometre var. Bir yerden bir yere yüz yüz elli kilometre oldu İstanbul'un şeyi mesafesi. Dolayısıyla... Şu anda Beylikdüzü'nden yapılan bir nida, velev ki o olsa, velev ki hangi yükseltici, ses yükseltici cihazla olsa, ben buradan duyabilir miyim? Böyle bir teknoloji yok ki şu an. Yani şu anda böyle bir teknoloji yok. Mesela diyelim 70 km, 100 km. Ha, şurada dağın aşağısında Beykoz var, Paşa Paşa var. Orada yapılan bir belediye mikrofonlarından yapılan bir seslendirmeyi duyabiliyor muyum? Veya minareye yüksekten bari o var bilmem ne efendim biraz uzakta olursa ezan sesi bile gelmiyor. O olduğu halde. Dünyanın doğularında ve batılarında bulunan herkes eşit seviyede. E çünkü neden? gökten geldiği için nida e bir gök gürültüsünü e diyelim ki bölgesel olarak da olsa Anadolu yakası, Avrupa yakası bazen her tarafı kaplayan şekilde bir gök gürültüsü oluyor. Ama tabii o da kalkıp Adapazan'dan işitilmiyor veya Bolu'dan işitilmiyor. Onun da bir uzandığı hudut var. Gökten olsa bile. Ama bu nida, öyle bir, çünkü gök gürültülüğü aşağıdan oluyor. Yani bulutlardan, şundan, bulutlar bize yakın yerler. Gökten bir müdahadi nida edecek. Ve herkes bunu nida işitecek. Uyuyan herkes uyanacak. Dünya neresinde? Kanada'da mı? Avustralya'da mı? Kutuplarda mı? Rusya'da mı? Çin'de mi? Hind'de mi? Sint'te mi? Pakistan'a Sint denir. Ondan sonra Afganistan bir farkı, Türkiye'de mi? Dünyanın neresinde uyuyan varsa uyanacak. Ayakta olan varsa panikten panikten sesim paniğiyle ayakta olan varsa tak oturacak oturan varsa çünkü panikte ne yapıyor insan hareketinin tarzını değiştiriyor oturan varsa o da tak ayağa dikilecek ayakta olansa küt oturacak uyuyan varsa tak ayrılacak. bütün dünyada çünkü gökten bir münadi nida edecek bu Hz. Mehdi çıktıktan sonra da gökten nidalar gelecek bütün dünya çapında olaylar bunlar öyle bir, bir, bir ilçe bir köy muhtar mikrofonu değil ne konuşuyorsun gökten ya bütün dünya ilgilendiriyor adalar falan hiç fark etmez dünyanın neresindeyse yani doğusuna batısında hangi kıtalar bu kadar kıtalar var aralarında okyanuslar var hepsi eşit çünkü gökten geldiği zaman e, ay nasıl gökte herkes görüyor aynı anda güneş nasıl gökte herkes görüyor aynı anda onun gibi nida da öyle gelecek Hazreti Metin'in çıktıktan sonra nidalar onlar ayrı konuşacağız 12. vatte Şevval ayında kabileler arası çete savaşları olacak. Arap kabileleri burada bilhassa efendim Mekke Medine civarında ve havalisinde e, aşiretler kabileler zaten Araplar hala kabileler üzere devam ediyorlar. Kabile devleti desek onlara yerindedir. İşte işte efendim şu anda bile bütün Araplar Türklerde bu durum Kalktım maalesef. Keşke Oğuz boyundan gelenler, şundan gelenler, bundan gelenler böyle şecereleri bilinseydi. Biz Buhara'dan gelmişiz. işte Oğuz boyundan mıyız? Şundan mıyız? Bundan mıyız? Kendi şeyimizi bilseydik. Bu iyi bir şey olurdu. Hava atmak için, kafa tasçılık yapmak için değil. Ama biz sizi kabilelere ayırdık, tanışasınız diye buyuruyor. E şimdi herkes Türk. Herkes Türk de kardeşi. o kimden gelme, bu kimden gelme, onun atası ne, onun babası ne? E tabi bilinmesinde Kur'an-ı Kerim'in Hucurat suresinin ayeti gereğince tanışmaya vesile olması çünkü birbirinden ayrışmak da lazım. Çünkü herkesle eşit değil. Ona göre genetik var, ona göre efendim kafa yapısı var. Kafa yapısı derken kafa tası manasında konuşuyorum. Kan var, değil mi? Genetiğinden gelen bir kan var. E bu da mesela hastalıklarda bile bunun tesiri var. Tedavi yöntemlerinde tesiri var. Şu kan grubundan olanlar, bu kan grubundan olan misal yani bu genetikleri gavurlar boşuna buradan milletin kan örneklerini alıp da o Adnan Oktar'ın adamlarıyla babunalarla e, efendim e, köye hastaya kan topluyoruz bahanesine bütün milletin kanını e, Amerika'ya şey ettiler e, yani millet, Türk milletindeki kan örneklerini gönderdiler yani ne büyük bir ajanlık yaptılar değil mi millette kanserli bir yardım edeceğiz zanetti. halbuki gavurların projesiydi e, çünkü onlar o genetiğe göre mesela bir zehir üretecek veya bir efendim e, düşman saydığı Müslümanları, Türkleri e ki öyle sayıyor Avrupa, Amerika, şu, bu kesin. E, bunlara karşı ne üretecek mesela? Ben öyle bir hava gazı yapayım, metan gazı çıkarayım, bilmem ne çıkarayım. Mesela şu genetiktekilere tesir etsin. E, bu genetikleri etmesin. Türkleri efendim öldürsün Yahudi öldürmesin mesela e böyle bir durum var çünkü Yahudi de ırktır anadan geldi gelen bir ırk onun için bunlar önemli şeyler kabile Araplar bu kabile işini koruyorlar e kıyamete kadar da koruyacakları sahih hadislerde de anlaşılıyor niye sahih hadislerde anlaşılıyor e çünkü mesela hadis-i şerifte me iki kişi kaldığı sürece Kureyş kabilesinde. E, yöneticiler, halifeler Kureyş'ten olacak. E zaten Hz Mehdi de Kureyş'ten çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in torunu olduğuna göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kureyş'ten olduğuna göre o belli bir şey. E, ve lakin e, halifeler e, iki kişi dünyada kaldı. Dünyada iki kişi kalsa tabii yani Kureyş için kalacağını beyan ediyor. Ondan sonra mesela ee, yine hadis-i şerifte mesela kelp kabilesinden bahsediyor. Şimdi bu önümüzdeki derslerde konuşacağım. Kelp kabilesinin ganimetinden mahrum olan kelp kabilesi irtidat edecek. Yani Şu anda tabi Müslüman, Suudi Arabistan'da herhalde bölgesel olarak e, kelp kabilesi. E, bunların kelp hadis-i şeriflere çok geçer. Kelp köpek demektir. Onların hayvanları çok koyun keçi falan hayvanı çok olduğu için köpekleri de çok oluyor. Hayvan korumakta kurttan murktan korumak için. Dolayısıyla Kerp kabilesi diye e, yani köpekleri bol olan kabile anlamına geliyor da e, bu kabilenin tabi malı da çok demek kıyamete yakın da yine malları çok olacak. Tabii belki şimdikinden çok daha fazla olacak. Ama onlar işte Hazreti Mehdi'ye tabi olmayacaklar. E, dinsiz olacaklar falan. Onun için onlarla cihat edilecek. Onlardan galimet alınacak falan. Bu say hadiste geçer. Yani Kütüb-i Sitte hadislerinde hatta Say-ı Müslim'de bile olabilir e, diye hatırlıyorum. Onları önümüzde konuşurum. E, dolayısıyla bak Kelp kabilesinden bahsediyor. Efendim Kelp kabilesinin ganimetinden mahrum olan e, çok büyük zarar edecek buyuruyor mesela. Kabile ismi söylüyor. Mesela Süfyan'i Süfyan oğlanından Süfyan işte Şam'da yönetimi elinde tutacak olanı Süfyan'i bildiriyor. İşte e, kabile isimleri veriyor. İşte bu kabile şeyleri biraz da taassupları da vardır bu Araplarda. Kabile taassupları da vardır yani. Kendi kabilesine olan öbür kabile. Zaten biliyorsunuz Medine Esve Hazret kabilesinden müteşekkil. Tabi şu anda Medine karışmış ama e onlar da dünyaya yayılmış. Ensar e, diye nitelenen Esve Hazret kabilesi. Dünyanın her tarafında var. Herhalde e, hemen hemen e, 90 milyon sırf Ensar. Yani Araplarda 400 milyonsa 90 milyon dediler ama e, demek istediğim yani Evs hazret kabilesinden gelen e, nesiller yani. Tabii Evs hazret e, çok eski yani. İslam Medine'ye hicret vuku bulduğunda Evs hazret Hazreç vardı. Onun gerisi tabii Yemen'e dayanıyor ama binlerce senelik kabile. Binlerce senelik kabile tabii ki o kadar e, sülalesi olur. Yani Araplar da Arap ırkında çok önemli damarı teşkil ediyor Dersi ve Şimdi Mekke, Medine havası ama özellikle Mekke'de Mekke ve etrafında tabi. O tabi kabileler Medine'deki kabile de oraya geliyor. İşte efendim Riyad'dan da gelir. Dolayısıyla ama Mekke civarında yoğunlaşacak. Kabileler arası çete savaşları olacak. Şevval ne zaman? Ramazan'dan bir ay sonra. Ha bu Ramazan değil Ha. Ama işte Hazreti Metin'in çıkışından önceki dönemi konuşuyoruz. Kabileler arası çete savaşları başlayacak. Zilkade ayında Şevval'den sonra gelen adı Zilkade. Hicri takvimde 11. ay. Haram ay. Zilkade ayında şiddetli sıcak bir gün. Ya işte mevsimsel olarak tabi Zilkade sıcağı da çatar. Soğuğa da çatar, Gökteki ay gezer. E, güneş senesi gibi e, ocak hep soğuk. Ağustos hep sıcak olmaz. E, onun için zilkade ayında demek, o senesi şiddetli bir sıcak bundan da dikkatli alabiliriz mesela yani bu tabii ki bir 30 seneye tahallük eder bu hesap çünkü zilkade ayında sıcak zilkadenin sıcak güne çattığı dönemde çünkü zilkade ayının sıcağı çattıktan sonra bir daha soğuğa doğru dönerse anladın mı sen e şimdi mesela nerede şu anda sıcakta neden ne kadar var şu anda biz e, Şaban Şerif'teyiz Ramazan Şerif, Şevval Zülkade. E, Zülkade demek ki şu anda üç buçuk ay kadar var. Üç e, ay yirmi gün kadar. Üç e, ay yirmi gün sonra ne edecek? İşte efendim şimdi Mart'tayız, Mart 18'deyiz. İşte efendim buradan şeyden Nisan, Mayıs, Haziran. Çok da sıcak olmasa da o bölgeler olur Haziran'da bayağı sıcak. Yani o bölgeler Türkiye, Türkiye'de bizim İstanbul falan Haziran'da çok sıcak olmuyor artık. Mevsimlerde de bir iki ay bir teğhur vuku buldu. Ee, yaz da kaydı, kış da kaydı. Ama e, yani işte ona göre şimdi bu buradan geri geliyor. Yani Zülka 10 gün geri geliyor her sene. Şimdi Zülka'da diyelim Haziran'daysa, Temmuz'un başlarsa 10 gün geri geri geri geliyor. O zaman en azından işte 33 senede bir daha diyor da çok sıcağa gelmesi için falan. Bu da önemli bir veri tabii yani en azından bir 30 seneyi, 25-30 sene için fikir verir Hazreti Medin'in zuhurundan evvelki dönem için. Neden? Zilkada'yı şiddetli bir sıcak günde mevsime geliyor. O günde büyük kargaşalar, iç savaşlar yaşanacak. İslam aleminde özellikle tabii bu maalesef. Kıyamete kadar hak batıl mücadelesi cihat devam edecek. El cihat mağdur kıyamet. Zülhicce ayı biliyorsunuz Hicri senenin 12. ayıdır. Ee, ve haç ayıdır. Hicce, haç, haçtan geliyor Zülhicce. 9'unda, ee, işte 8'inde minaya çıkılır. 9'unda Arafat'a çıkılır. 10'unda Kurban Bayramı'dır. Hacılar şeytan taşlarlar ve e, haça gitmeyenlere kurban kesittikleri Kurban Bayramı 10. günde denk gelen ay Zülhicce'dir. Tökteki ay hesabıyla iş değişmez. Zülitçe e, ayın, ayında e, tabi o zaman haç yapılıyor. E, hacılar nerede olması lazım? Zülitçe'nin e, 8'inde, 9'unda, 10'unda nerede olması lazım? Bir adam haçı kabul olması için haçın şartlarını yerine getirmek için mecburen. Arafat Vakfesi'ne yetişemeyen zaten hacı olamaz. Üç şarttan biri. E, hacılar Mina'dayken e, yağmalanacak Artık o kabileler mi, aşiretler mi, Arap kabileler mi büyük bir yağma olacak? Ama tabi hacıların sayısı bilmiyorum. Tabi bu koronayı katmasak geçen seneler de 3 milyon bazı bir yerli de katılıyor şu bu 4 milyon da olduğunu söylerler. Ama e, resmi hesaba göre dışarıdan gelenlere göre bilmem ne 3 milyon falan hacı oluyordu. Yani 3 milyon Arafat'ta bir, bir günde, aynı günde toplanması gerekiyordu ve oluyordu da. Tabii şimdi biraz azaldı bu koronada geçen sene. Ee, o zamanki dönemde dünya nüfusuna kadar düşmüş, Müslüman sayısına kadar imkanlar neye göre şimdi gibi uçakla uçakla çalışıyorum mu? Bunlar ayrı mesele tabii. Bayağı bir değişiklikler olacağı belli. Artık kaç kişiseler yani, milyon var mı, yüz bin mi, yüz binler mi, yüz bin mi, on bin mi? Ben bilmem. Osta bir hadis-i şerif şu anda bir rivayet görmedim. Ama hacılar Mina'da bulundukları sırada efendim e, bir yağmalanma, ya hac ihramdasın ya. İhram demek kendine helal olan şeyleri bile haram ediyorsun. Tırnak kesemiyorsun, hanımına yaklaşamıyorsun, koku sürülemiyorsun bak. Mubah şeyler bile ihrama girince haram oluyor. Bunlar kalkmış, hacıları yağmalayacaklar ve o kadar insan öldürülecek ki, buraya dikkat edin. Bu çok büyük bir alamet. Bir defa bu olmadan Mehdi çıkmayacak. Şimdi ne konuşuyor bu serseriler? Bu salaklar diyeceğim yani. Ne konuşuyor bunlar? Çıktı çıkacak, yaşıyor, geldi, gelecek. İşte kendilerini demek için bir kılıf veya kendi hocalarını şekilleri Mehdi ilan etmek için. Bırakın şu sapıklıklar. Bu kadar sahih hadis ve rivayet var. Bütün özellikler, bütün alametleri beyan edilmiş. Nerede oldu böyle minada bir yağmalanma? Ha minada... E, tünel faciası oldu... 1500 kişi öldü tamam... E, ben de o sene oradaydım. Ama e, yağmalanma öldürülmedi ki... Oradan geldi buradan gittiler... Oldu. Kimse kimseyi öldürmedi. Yangın oldu. Ben de o sene oradaydım. Yine o sene Denkhalde Efendi Hazretleri'nin... ikisinde de Efendi ile beraber... Dağlara kaçtık yangından. Bütün çadırlardaki tüpler patlaya pat Her taraf yandı... Efendim. E, tamam da orada insan öldü. Çok da ölüm mü diyor o tüneldeki gibi ölmedi ama bu bunlarla alakalı bir şey değil ki bu. Hacıların yağmalanacak derken e, yine kendi biliyorsunuz ihramın e, şeyinde bir, be, beline bir şey doluyorsun. E, ona da bir efendim ne bileyim bir misfaktır, bir şeydir kimdi para. E, öyle işte orada da minada da su isteyeceksin para. Bir yerden su alacaksın para. insanların keseleri var. Yanlarında paraları var, Araba tutuyorsun. İşte yani paraları yağmalanıyor. Yağmalanmak dedi demek ki i̇şte eşyaları? Paraları. Çok eşya olmaz. Hacıdan mineye çıkan adam ne? Çok eşya taşımaz ama. E tabi parası olabilir ki. Herkesin mutlaka birbirine yük olmamak için kendini haçlığını götürmesi lazım. Paraları yağmalanacak. Ondan sonra yağmalanmakla kalmayacak. Bu kabileler arası çete savaşları. Eskiden de Osman döneminde falan haçta yolculukta güven güven yoktu. Çoğu kere emniyet buradan surra alayları falan giderken tabi Osmanlı'nın Mekke Medine Haramey'in eline gönderdiği çok kıymetli hediyeler pahalı hediyeler falan. E bu Arap çeteleri Bedeviler falan yağmalıyorlardı. Onun için askerle gidiyordu yani bu surra alayları para olduğunda bildikleri için eşkıya. Dolayısıyla aynı öyle bir dönem me gidecek iş o kadar insan öldürülecek ki Cemre'de akan kanlar sel halini alacak. Cemre neresi? Cemre şeytan taşlama yeri. Büyük şeytanın taşlandığı. Zaten orta şeytan küçük şeytan onlar hepsi birbirine yakın mesafededirler. E, Mina Vadisi'nde dağların arasındaki vadidedirler. Yani demek ki tabii yine fazla kalabalık olmasa böyle beş on bin kişiyle olacak şey değil. Cemre'de akan kanlar yani o kadar insan öldürülecek yağmalanmakla kalmayacak ne cihani kabileler ne, şeyler, ne çeteler türeyecek oradaki şeytan taşlama yerinde akan kanlar Mine Vadisi'nde Mekke'ye doğru o bir vadidir dere yatağı gibi oradan aşağı sel gibi kan akacak kan yağmur suyu değil insan kan akacak yani böyle bir olay oldu mu E böyle bir olay olmadan meti çıkmayacak bu sahih Sonra gökten bir münadi yine ses geliyor. Ama bütün dünyanın doğusu batısı bunu duracak. 13. maddeye geldim. Ela اِنَّ الْحَقَّ ف۪ي ali muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem. Hak ve adalet Muhammed'in ehli beytindedir. Böyle bir nida geliyor. Yani Hazreti Mehdi ehli beyt'ten ya. Kim ehli beyttense yani ehli beytten gelecek bir imam, bir halife Hazreti Mehdi için. Tabii ona işaret ediliyor. Hak Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem halindedir. Al demek ehli beytindedir. Hak ve adaleti ehli beyt nasıl ki İslam'ın bidatinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve beytin ee, onun ev halkı, onun hane halkından başladı bu iş. Kıyamete yakında sonu da yine ehli beyt ile neticelenecek. Hak ve adalet onlarla yer bulacak. Bir nida gelecek. Bu gökten gelecek. Bütün dünya duyacak bunu. Ama bir de yerden bir ses. allah Teala imtihan hikmetine binaen şeytana da müsaade etmiş. Şimdi iblis bir bağırıyor yerden, topraktan yani göğe çıkamaz zaten men edildiği Kur'an'da ayetlerle sabit. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem doğduktan sonra peygamber olduktan sonra göklerden iblisler, şeytanlar kovuldular. Kur'an-ı Kerim'de birçok surede geçiyor bu. Cin suresinde de özellikle anlatılıyor. Ama o da yerde. Artık yerde bir dağ mı çıkacak, tepeye mi çıkacak? Oradan bağıracak. Ne diyecek? Hak İsa hanedanındadır, Abbas hanedanındadır. Böyle bir ses geliyor ama onda bütün dünya duyacak. E nasıl duyacak iblisi? Yahu kardeşim allah Teala deccala ne fırsatlar verdiğini bu kadar sohbetlerden sayı hadislerde anlatıyoruz. İmtihan hikmetle bina iblise iblisin sesini her yere eriştirecek. İblis bir bağıracak ne diyor? İsa hanedanı. Ya zaten İsa hanedanı diye bir şey yok ki. İsa şimdi evlenmedi ki. Çocuk çocuğu da olmazdı. Gökten indikten sonra evlenecek. çocuk çocuğu olacak ama şu an Misa hanedanı diye bir şey yok. Belki haçlıları kastediyor. Ondan sonra Abbas ailesindedir. Yaşı Abbas ailesindedir. Abbasilerde. E şu anda buradaki Abbasiler e, meselesi şaşırtmacadır. Tabii ki Abbas ailesi de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem amcasının oğulları, akrabaları Abbasler onun zürriyetleri de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in efendim ailesinden, akrabasından. Ama burada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin direkt parçası Hazreti Fatıma'nın radıyallahu anha, validemizin parçası, Hazreti Hasan Efendimiz radıyallahu anhu'nun parçaları. O züriyet direkt hiç safkan, hiç bulaşmamış Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin torunu Hazreti Bu şimdi işi karıştırıyor. Böyle bir nida edecek. Bu iki nidanın biri gökten gelecek, biri yerden duyulacak. Birincisi meleğin seslenişidir. Gökten bir melek nida edecek. İkincisi şeytanın nidasıdır. Ya e daha ne kaldı şimdi? bu kadar nidalar geldikten sonra ama işte iblis de var işin içinde daha sonra deccal da karışacak işin içine bir zaman sonra da şu anda iblis var yani kim hidayet arıyorsa kim ehli sünnet itikadını muhafaza ediyorsa kim ayet hadislere iman ediyorsa kim bu sohbetleri dinliyor ve dinletiyorsa çünkü bunlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şeriflerinin mecmudur uleman evliyanın ehli sünnet ulemasının beyanlarıdır bunda şek şüphe yoktur Dolayısıyla sen bunları dinlemezsen, dinletmezsen gökten gelen nida mı hak, yerden gelen nida mı hak gökteki nida kim yaptı? Melek, öbürü iblis, şeytan. E sen bu şeytanla meleği ayıracak kadar ilmin olmazsa bugünkü ortamda bile internete bir haber düşüyor. Biri bir mesaj falan şömine ne? Herkes bir karma karışık yorum yapıyor ya. Hak meydandayken, bu kadar Kur'an-Sünnet elimizdeyken, bu kadar hafız alim mevcut iken ama bu konular konuşulmuyor ki. Onun için bu sohbetleri dinleyenlere ben özel duaım var. Zaten onların zürriyetleri zürriyetleyen zürriyetleri bu dersleri takip edenlerin o dinledikleri hadislerin berekatıyla inşallah zürriyetimizden, torunlarımızdan da kıyamete kadar Müslümanlar kalacak. Hazreti Mehdi'ye inşallah asker olacaklar. Meded-i inşallah iman etmeyecekler. Onu inkar edecekler. Ve Hazreti Mehdi'ye hizmet ve yardım edecekler ki Türk milleti burada yine bahtiyar olacak. O konularda konuşacağız. Horasan'dan gelen siyah sancaklar hadise bu Dağut'ta geçen Türk milletine temas ediyor çünkü mavi neyri ötesi. Şimdi ama bunları dinemese e, bir adam e, nasıl olacak? Bunları bilmese e, ne manası var yani? 14. maddeye geldik. Hurucundan evvel yani Hazreti Mehdi'nin ben kısaksa gidiyorum. Bunların hepsi hakkında hadisleri okuyabilirim, metinleri okuyabilirim, kaynakları söyleyebilirim ama siz inanan insanlarsınız, dinliyorsunuz. Yoksa bu kitap da tabii 38. Risale Hazreti Mehdi kıyamete yakın muhakkak gelecek. Fakat bu yüzyılda değil. Adnan oktidar ettiği için daha 15 seneden belki fazladır. Benim bu kitabı yazdığım. Ondan sonra efendime sana söyleyeyim. Bu eserdi... Tuana yayıncılıktan veya işte hepsi bu sepette bilmem ne bir şeyler yapıyorlar benim teliflerimin e, saatleri orada bu bulabilirsiniz bunu okuyun yani. Nücülü Mesih İsa Samineci ile ilgili Risale o, bundan da çok evvel. Hemen hemen 20 sene oldu. E bunları okuyun. Onlar da çok tafsilat olmayabilir ama ana noktaları sayı hadislerin hepsinin kaynaklarıyla zikredilmiştir yani. Hz. Medine kurucu'nun evvel Medine'de öyle bir vaka olacak... Yani Melhame-i Kübra'yı anlatmadan bunları anlatalım. Çünkü Mehdi'yi de şaşırırsak, yani Mehdi'nin kim olduğunun tespitinde yanılırsak, kime yardım edeceğiz, kime destek vereceğiz, malımız canımız kime feda olsun? Bunu bilmezsek zaten baştan düğmeyi yanlış ilikleyince öbür düğmelerin doğru olması mümkün değildir yani. Bu noktayı bir iyi bilmemiz lazım. Daha bak Mehdi çıkmadı daha. Mehdi kendine Mehdi olacağını bilmiyor bu olaylar olurken. Çünkü o bir gecede onu Allah Teala e, e, innel mehdiye ile ile Say hadis. Allah bir gecede onu ıslah edecek. İslah derken günahkar adam dur da Allah yola getirecek hanımda değil aşağıya. o zaten baştan beri takva sahibi bir insan ama normal bir Müslüman vatandaş yani. Medine doğumdu. Medine'de yaşayan biri. Adı Muhammed. Bazı rivatinde Ahmet var. Zayıftır. Muhammed takvettidir. Ee, babasının adı kesin. Tek rivayet var. Abdullah. E şimdi bu zat e, bir gecede allah Teala onu nasıl ki Resulullah ve sellem, peygamber olacağını biliyor muydu? Hira mağarasına Cibril geldi. vahiy geldiğinde bile ne geldi bana acaba? Bu nedir? Hatice annemize soruyor. Hatice annemize kaldı. Amca oğluna götürdü. Bin bunu Ne gördü benim bu kocam? Bunun durumu nedir? Çok böyle acayip. Panikledi. E, kolay bir şey midir yani? E biliyor mu? Bir gün evvel böyle bir şey olacağın. Dolayısıyla Hazreti Mehdi'yi de Mevla bir gecede bütün ilimlerle, ledün ilmiyle maddi manevi kuvvetlerle donatacak. allah Teala şimdi beni de bir gecede bir saatte adam edebilir. Allah Kadir seni de edebilir. Hastayı sağlıklı edebilir. Ölüyü diriltebilir. Cahile alim edebilir. Alime allame edebilir. Ledün ilmi verebilir. Hazreti Mehdi böyle bir durum yani. Kendi e, mübarekliği ayrı bir dava. Tabii ki o seçildiğine göre e, fıtratı, yaratılışı çocukluğundan beri mübarek bu zaten. Onda şüphe yok. Ama mehdilik için lazım olan dünya yönetimi bütün dünyayı emir altına alacak. Bütün dünyayı fethedecek. E, böyle bir yönetimde e, tabii ki çok kabiliyetlerle donatılması lazımdır. Bunu da allah Teala bir gecede yapacak. İki gecede demiyor yani. Burayı iyi anlayalım. Medine'de öyle bir vaka olacak ki yani hazmeti zuhur etmeden evvel o da hayatta tabi. Doğumundan evvel demiyor. Hurucundan evvel. Huruc çıkış demek. Yani çıkış demek biat isteyip işte Mekke'ye geçecek. Mekke'de biat isteyecek. O ayrı bir şey. O da hurucundan evvel kendi de bilmiyor. Medine'de öyle bir vaka olacak. Onda akan kanlar o kadar Medine'de kan dökülecek ki Kanlar içerisinde kayalar boğulacak. Medine'de Harre vakası yaşanmıştır. Yezid tarafından sahabe ve tabiinden binlercesinin şehit edildiği meşhur Harre vakası. Harre ne demektir? Ee, volkanik Medine'nin etrafındaki dağlar volkanik dağlardır. Özellikle Ir dağı e, zaten siyahtır. E, dolayısıyla o, volka, o volkanların patlamaların neticesinde siyah kayalıklar vardır. Medine'nin iki tarafında da. Siyah kayalıklar vardır. Ben de o bölgeleri görmüşüm ben yani, siyah kayalıkları. Dolayısıyla e, çok da uzakta değil yani Ravza-i ye yakın yerler. E, dolayısıyla o onlara harra deniyor. Siyah kayalık. O siyah neden oluyor? İşte volkanik patlamalar neticesinde o lavların siyahlığı kalıyor. Üzerinde. O tabi yüz yıllarca yıl geçmiş. Belki binlerce yıl geçmiş. O siyah kayalık. Harre. İşte o e, Yezid'in orduları Medine'yi, işte Medine halkı Yezid'e biat etmedi diye Öyle bir zalimlik yaptı. Ondan sonra da zaten Resulullah'ın bedduasına çağırdı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine halkını kim korkutursa say hadiste bedduası var. Medine halkına kim eziyet eder, zulmeder e, efendim e, ve onları korkutursa Allah ona azabını göndersin veyahut Allah onu helak etsin. Şimdi genel manada böyle bir beddua da olduğu için Yezid ondan sonra zaten çok kısa yaşadı. Halbuki 30 yaşlarında bir şeydi yani. Yezid çok yaşlanmadı. E, efendim işte geberdi gitti neyse. Dolayısıyla ee, sahabe ve tabiinden binlercesinin şey harre vakası var. 10 bin şehit olduğu için hepsi sahabe değil ama tabi sahabeyi görenler olduğu için hepsi sahabe döneminde olunca herkes tabi oluyor otomatikman. Tabiinden 10 e, bin en az şehit geçiyor kitaplarda. O vaka var ya harre vakası. Harre vakasında yaşanan ki dünya kuruldu kurularda en e, acı katliamlardan biridir. Harra'da olan, Medine'de olan yaşanan katliam. O vakadaki efendim akan kanlar, on bin kişinin öldüğünde akan kan bu Hazreti Mehdi'nin hurucundan evvel vuku bulacak vakadaki, iç kargaşadaki veya kabileler arası savaştaki veya Medine işgal edilecek başka kabileler tarafından orada yaşanan, o vakada yaşanan e, efendim ee, dökülen kanlar yanında o on bin kişinin öldüğü harra vakası gürültü kalacak diyor. Gürültü. Gürültü ne demek yani? Hiç eseri yok yani. O ona nispetle yok hükmündedir yani. O kadar büyük Allah'a muhafaza medne münevvere'de böyle bir katliam yaşanacak. Ondan sonra e, burada ben kalayım. E çünkü bu iş e, cuma gecesi, namazlarımız var, derslerimiz var. Ben de her gece konuşuyorum. Hastayım, yorgunum. E, bir de siz de yormayalım. Siz de inşallah şey yapın. Arkasını bekleyin. Önümüzdeki e, perşembe akşam saat e, 9 seyrek yapalım. şey yatsı gidiyor ya. Zaten Ramazan'a kadar bu programlar. Yani biraz yatsı namazını millet kılarken e, hepten cemaate giden de gelebilsin. Dersi kaçırmasınlar. E, gerçi YouTube'a konuluyor. YouTube'da e, derslerimizi takip edin, tebliğ edin. Üye olun, üye yapın, benim duamı alın, El Sünnet'in sesini duyurun insanlara bu sohbetlerin, Res Resulullah sallallahu aleyhi ve hadislerinin hak olduğu imajını vermek için bu millet ona bakar. Kaç kişi izliyor bunu? Üç bin kişi, beş bin kişi, 100 kişi, iki kişi. Aman. Ama bakarsan milyonlar izliyor. Ha o zaman der ki. E bu adam bu, bu milyonlarında hepsi avanak değil ki manyak değil ki affedersiniz. E demek ki bu adam da bir şey anlatıyor falan. Merak eder. Yoksa biz buradan para derdimiz yok, pul derdimiz yok, üyelik parayla değil. E dersleri takip edelim. 15. maddeye geldik. Bundan sonrasını birlikte takip ettirerek Hazreti Mehdi'nin mukaddimelerini anlatacağız. Son Hazreti Mehdi'nin zuhur ve kurucunu temas edecekler. Bunlar kısa kısa. Ondan sonra Hazreti Mehdi'ye sonra işte Kudüs'e inmesi lazım halifeliğin. O noktada Melhame-i Kübra ondan bir zaman sonra tabi hemen hep oradan dakikada bir, olmuyor bu işler. Arada 5-10 yıl geçiyor. E, bu aralarda yani. E, bunları takip edeceğiz. allah Teala bu dersleri takip ettiğiniz için, vakit verdiğiniz için Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem ve dostlarının, sahabenin, tabinin rivayetlerine kulak verdiğiniz için sizin de benim de e, zürriyetlerimizden torunlarımızdan Torunlarımızın torunlarından Hazreti Mehdi'ye askerler kalka ailesin. Kıyamete kadar gelecek neslimizi müminini müminattan eylesin. Kafir olma tehlikesi olacak olan da nesillerimizin kıtağı uğrasın, Nesillerimizi o noktada kat ailesin. Amin olsun. Sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed